Yeni bir Önce Sağlığa hoş geldiniz. 11 Mart'ta yapıyoruz Önce Sağlık programımızı. 14 Mart'ta 3 gün kaldı. Bu programda Selim Badur yer alamayacak uluslararası bir toplantısı nedeniyle belki bir buçuktan sonra uğrayabilir kendisi de. Destekçilere kulağımı verdim. E, Falay ailesi, Okan ve Barış Falay bizim e, uzun süreli destekçilerimizden çok teşekkür ediyoruz. E, ve e, program konumuz e, tabii 14 Mart deyince biraz hekimliği konuşalım istiyoruz. E, başka bir giriş yapacağım ama hemen konumuzu tanıtmak istiyorum size e, heyecanla tanıtacağım e, bir konuk. Profesör Doktor Selçuk Erez bizimle. E, tıp ve hekimlik deyince akla gelen birinci isimlerden biri e, Selçuk Eres. E, Selçuk Eres, e, jinekoloji alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi akademisyenlerden biri ve İstanbul Tabip odasında başkanlığını yapmış, başkanlık dönemiyle hatırla, hatırlanan da bir hekim. Ee, Tabi erzahides deyince tıbbın biraz hani çınarı gibi bir aile e, Selçuk hocamın babasıyla da e, bundan dolayı heyecanlı bir program yapacağız. 14 Mart'ın geçmişine döneceğiz, bugün ne geleceğiz? E, bir de özelliklese. Size... Hekimliği anlatmak istiyoruz. Dinleyicilerimizin çoğu da hekim, onu da biliyoruz. Hekim olmayan e, dinleyicilerimiz de var. Şimdi diyecekler ki bize yap, bize hekimliği niye anlatıyorsun? E, anlatmaya gerek var bence. E, hekimliğin e, kökenli, köklü bir meslek oluşunu, e, neden bu kadar itibarlı oluşunu biraz anlatmaya gereksinim duyduk. Bazen hani gerekir böyle şeyler. Biz de öyle anlatacağız size, hekimliği anlatacağız, Hipokrat'ı anlatacağız. O 14 Mart tıp balalarının 50'lerdeki zarafetinden bahsedeceğiz. Ee, 60'larda, 70'lerdeki. Biraz böyle sizi güldürecek anlardan da konuşacağız. Ee, başlıyoruz. Selçuk Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Sadece kusuma bakmayacaksın çünkü sesin biraz Louise Armstrong'unu hatırlatıyor. onun Armstrong'u bakmarsa... seviyorum ben. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ee, Selçuk hocam e, hekimlik e, deyince çok itibarlı bir meslek e, akla gelir e, ve çok köklü bir meslek e, insanlığın varoluşundan beri aslında bu meslek var. Ee, siz e, hekimlikle ilgili bize neler söylemek istersiniz bir de e, ben biz çalışıyoruz biraz konulara çalışmadığımız bir şeyden sormak istiyorum sizin babanız çok çok önemli bir hekim ama siz hekimliği neden seçtiniz şimdi hekimliği seçmemin sebebi belki de e, ben babamla beraber hastaneye giderdim. o vakit Çapa kadın doğum e, kürsü başkanıydı ve Oradaki tutumunu, oradaki insanlarla yani hastalarla ve asistanlarla ve baş asistanlarla münasebetini severdim. Neden? Tabii bu küçük yaşlardan başladı. Biraz daha büyüdüğüm vakit, ise seviyesine geldiğim vakit babamın bir özelliğini daha fark ettim ki çok çok sevdim. O zaman kürsünün başında bu Alman hekimeye gittikten sonra bizim Türk hocaların Yüzde 99'u, hatta daha fazlası, ordinarius, o zaman profesörün üstünde bir tit, bir sıfat, ordinarius profesör gidiler. Hocam, ordinarius ne demektir, bilmeyenler için. Anlamadım. Şimdi e, profesör olduktan beni bir zaman sonra, e, eğer kürsü başkanı isen, bir sınava daha tabi tutuluyorsun. Yine yayınların baş konusu oluyor, bir şöle toplanıyor Hı. ve sen. Bir titk, yani profesörlüğün üstüne bir titk daha bindiriyorsun, koyuyorsun. Şimdi kadın doğum hocası babam ve bir e, eksperimental yani deneysel cerrahi başkanı olan başka bir meslektaşı haricinde e, hepsi olmuş halde Babam ve bu meslektaşı yani e, diğer kürsü daha farklı olarak bir şey yaptılar. Hepsi ordinaryus olduğu halde kendini izleyen en kıdemli meslektaşlarını doçent seviyesinde tutardım. Ben mesela kadın doğumda ders asistanı iken bir ordinaryus kere ders verir, diğerleri böyle ilk enfarktüsünü geçirmiş, saçları bembeyaz olmuş, bir sürü doçentler geri onun dersini dinlerlerdi. Bu hoş bir şey değil. Hiçbirine Profesör yapmazlardı. Yani paşa vardı, general vardı ama albay yoktu sadece yabaylar vardı. <gülüyor> Babam kendi kıdemli meslektaşını yani doçentine kendi daha profesörken profesörü yükseltmiş olan bir insan olarak yani demokratik bir insan olduğu için hoşuma giderdi. Ben de aynı, aynı yoldan gitmek istedim. Evet biraz hekimlik insan ilişkileri de değil mi sadece iyi ameliyat yapmak iyi hasta bakmak değil insan ilişkileri de hekimlikte çok çok önemli olduğunu vurguluyoruz burada hocam bir 14 Mart'a dönmek istiyorum tekrar ben 14 Mart niye 14 Mart'a 14 Mart'ta kutluyoruz biz çünkü şeye göre, yani her, çok çoğumuz bir romantı yapmakta fayda var. Evet. 14 abi. Mart 1827'de, ikinci Mahmut döneminde yani, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahane, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbaçıbaşı konağında tıphane amire ve cerrahane-i amire hatırlığı ile kurulmuş. Ve... Modern, çağdaş tıbbın başlangıç tarihi olarak o gün kabul ediliyor. Ondan. Ama bir şey daha var. <gülüyor> e, aynı zamanda okulun kurmuş gününü kabul ediyoruz ama e, ilk defa peki ne vakit bu bayram olarak kutlanmış? Evet, evet, tabii. <gülüyor> Bunun bayram olarak kutlandığı zaman e, İstanbul'un işgal altında Bulunduğu bir zaman. Yani tıp göre bu bayramı hem tıbbiye'nin çağdaş eğitim ve başlaması olarak kutlamışlar, hem de bir yerde işgale karşı bir direniş yoru olarak kutlamışlar. Kullanmışlar yani. Demek ki kökünde, bu tıp bayramının kökünde, işgale barışçı olmayan bir yöntem ve bir devletin Üzerine oturulmaya, elini kolunu bağlamaya bir tepki olarak başlamış. Yani ananemizle, kökenimizde böyle bir şey var. O niteliğini de unutmamak lazım. Evet. E, hocam o zaman 14 Mart'ın iki kökenini söyleyebiliriz. Bir çağdaşlaşma vurgusu var. Çünkü evet. çağdaş tıptan Hı. referans alıyor. İkincisi de... E, Baskıya karşı barışçıl çözümler e, diye e, vurgulayabiliriz. E, 14 Mart dediğimizde sadece doktorlara çiçek alınan, e, bir veya hani karanfil verilen bir gün değil. Aslında bugünün kökeninde e, iki temel geleneğimiz yatıyor. Çağdaşlaşma ve e, demokrasi arzumuz yatıyor. E, bunu 14 Mart'ta e, meslektaşlarınızı veya hekim yakınlarınızı, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi, doktorlarınızı kutlarken muhakkak düşünün biz bundan bu bayramı kutluyoruz. Evet. Dökenimizde bu var yani. E, 1919'dan beri de e, 14 Mart'lar e, kutlanıyor anladığım kadarıyla. Evet. E, değil mi? Geniş kitleler Hı -hı. tarafından da e, kutlanıyor e, 14 değil Mart'lar. Ya. Evet. E, hocam bir de bize hep e, neyse onu sonra soracağım biraz bekleyelim bir de biz yemini olan bir e, şeyiz e, mesleğiz Hipokrat yemini bilmiyorum başka mesleklerde de belki yemin vardır ama bizim yemin çok bilinmiş bir yemindir e, Hipokrat yemini e, bir de biz bu yeminle ilgili biraz konuşalım mı hocam e, niye bu yemini ederiz bu yeminde neler vardır ee, biz ne üzerine onurumuz e, suda e, işin içine katarak yemin ederiz. Şimdi insan kendi sağlığından çok iyi güvendeken ne vardır hiçbir şey yoktur. Yani hepimizin sağlığı kendi açımızdan çok önemli. Bu yaşam veya tersi payı su Ondan en önemsediğimiz bir niteliğimizi emanet ettiğimiz. Ee, bizi saatın saatmasını beklediğimiz insan, yani meslekte tıp. Ondan e, çok eski tarihlerden itibaren tıpla ayrı bir önem vermişiz. E, ayrı bir saygı göstermişiz. Ve bu işi üstüne alan insandan çok şey beklemişiz. Haklı olarak. Bir sadece hekimde de aradasana hastalık oluruz. O zaman da aynı şeyi yapıyoruz. Bina kendi varlığımızı sürdürmemizi beklediğimiz ve yardım istediğimiz bu konuda en mühim bir konuda yardım istediğimiz insanın da bir şekilde bu işi çok ciddiye almasını bekliyoruz. Böyle bir ihtiyaç hekimin açıkça bu mesleğe başlarken, anayasa yok o zaman, başka bir şey yok, tüzük yok, bilmem yok ama onurunun dışında kamuoyuna, hitaben, kendi ustalarına hitaben bir yemin etmesini beklemişiz. Tıp yemin ondan var ve çok önemli. Evet. E, bu yeminde de özellikle vurgu yaptığımız şeyler var. Tarafsızlık ilkimize evet. vurgu yapıyoruz. Evet. E, hastanın onurunu ve mahremiyetini e, kendi onurumuz kadar e, ciddi bir hassasiyetle koruyacağımızı e, dair e, yemin ediyoruz ve meslektaşlarımıza e, özel bir ilgi ve hassasiyetle yaklaşacağımızı Hocalarımıza özel bir ilgi ve hassasiyetle yaklaşacağımızı e, dair yemin ediyoruz. Ve e, Cenevre'deki yapılan e, sağlık konsorsiyumunda da bu son halini alıyor. E, evet. Bir evrensel bildiriye, bir yemine dönüşüyor e, Hipokrat yemine. Bundan dolayı bu yeminin edilmesi çok özel ve e, çok önemli ve tabii ki çok da bağlayıcı bir şey e, doktorlar için e, ve bu yemine sadık kalmak aslında birinci e, öneme sahip e, hekimlerde. Evet. Şimdi mesela çok üzücü şeyler de duyuyoruz. Ukrayna'da e, maalesef e, hastaneler bombalanıyor ki işte tekrar bu yemine dönelim değil mi hocam? Belki sonunda da biraz konuşuruz bu konuyu. Tabii hekim tarafsızdır. Dolayısıyla sağlık kuruluşu tarafsızdır. Hiçbir taraftan değildir. Bundan dolayı savaş hukukunda dahi hastanelerin vurulması bu hukuka aykırıdır değil mi hocam? Yani evet. bu, bu üzücü bir dönemi yaşıyoruz aslında. Yani üzerinde eskiden haç veya ay işareti olan bina hastaneydi ve oraya bomba atılmazdı. Bu bir yani saf dışı olmuş, savaşacak hali kalmamış insanlara gidip de bombala öldürmeye çalışmak, yani hiçbir şeye insanlar sığmaz diye düşünmüşler. haklı olarak insanlar. Şimdi bakıyoruz ki hastaneye bombalanıyor, e, ki su kaynakları bombalanıyor, barajlar bombalanıyor. Ondan sonra nükleer santraller bombalanıyor. Niye? Bir yerde bir, bir Kentte oturanların su alamazsın, enerji alamazsın, kötü kötüleşsin, hastalarına bakamazsın. Bu hastane bombalamak kadar kötü. Evet doğru tabii. Yani demek ki etik bazı afalade, bazı yerlerde dünyada maalesef insanlık. Zaten savaş yapmak insanlık halici bir şey ama bu artık bunun en kötü haline, en ileri haline e, Amaça varmak için kullanıyorlar ki bu çıkar yol değildir. Eninde sonunda bu yola dalmak, bu yolunda gitmek zorundan iz kalanlar herhalde amaçlarına varamayacaklardır eninde sonunda. Elbette. Yani ne kadar güçlü olursa olsun e, varamayacaktır. Anadolu'da bir söz var. E, iki tane bardak birbirine çarptığını bir Kırılabilir ama diğeri de çatlar diyorlar. Yani evet. Ondan dolayı e, hiç doğru çözümler değil. E, Selçuk Hocam bugünkü şarkılarımız biraz doktor temalı. Tamam. E, ve e, Feryal'le birlikte seçtik. E, Feryal hazırsak e, ilk şarkımıza girelim. E, i̇lk şarkımı sanıyorum e, Feryal'in bize bir seçimi. E, şarkıyı dinledikten sonra üzerine konuşalım istiyorum. E, ve e, herkese sürpriz olsun şarkımız. Feryal, senden şarkımızı bekliyoruz. Evet, e, bu şarkı tahmin edeceğiniz gibi Feryal değil ben seçmişim. E, Kararime rahattan geldi. <gülüyor> Doktor Vanado. Burada biraz doktorları övüyoruz yani. E, evet. Ne yapalım? E, bari kendimizi övelim. E, böyle bir doktoru kahramanlaştırıldı e, bir şarkı. Çok da e, renkli. E, sosyal medyadan e, görüyorum şimdi e, bizi dinlerken dans ettiğini söyleyenler var. E, dans edenler. Böyle de selam karlı bugün de Böyle bir temposu var ki insan kendini güç tutuyor. Değil mi? Değil evet. mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Halay gibi hocam karo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Şimdi e, böyle e, neşeli bir şarkıyla isterseniz şu geçmişin bir evet. 14 Mart'larına gidelim. Böyle efsanevi anlatılan e, bir 14 Mart balaları var eskilerin. Evet. E, hocam ben e, 2006'da e, mezun oldum. Biz o kadar efsane bir balı görmedik. E, ama e, bize ne olur anlatın. Şimdi e, baktım en yani en daha eskisi var ama 1950'den daha er, eski gidersek programı kapsar, programın ötesinden geçeriz. Yani programın saati yetmez. Ondan 1951'ın 14 Martına bakalım. Şimdi Ayten Altman o zaman e, çok meşhur bir e, pop şarkı yıldızıydı. E, jazz söylemeye başladı. Nisan taşı kız de öğrenci. O zaman ki başka bir e, şarkıcı var İram Gençay. O önce oluyor ve müzikle tanışıyor. Sahneye ilk defa ne zaman çıkmış biliyor musunuz? 1950'de Taksim Belediye Gazetesi'nde o vakit. Gezi Parkı'nın ucunda, şimdiki otelin olduğu yerde bir kasino vardı. Hoş bir kasinoydu. Tıp bayramlarının baloları orada yapılırdı. Sahnede ilk defa orada sahneye çıkıyor ve You Are Always In My Heart şarkısını söylüyor. Ilk olarak. Ondan sonra ilk planı olan Passion Flower, Taşmak olarak 1909'da yayınlanıyor. İhan Gerçeli'ye evrediyor, ayrılıyor. Sonra İsveç'e gidiyor. Şimdi orada bir şey daha var, bir not daha var aynı tarihte. Ee, Jose Iturbi var, tanınmış bir piyanist. Eskişehir'in su basmış, Eskişehir'in Seyrabzade diyorlar o su baslı ve zavallı insanlara. Onların menfaati için bir konser vermeye geliyor. Jose Iturbi, uluslararası piyanist. Kendi konserine iki tane... Bin aylığa vererek bilet satın alıyor. Yani bir şey kazanmak istemiyor. Belki katkıda bulunmak istiyor. O zamanki İstanbul Belediye Başkanı da, hem vali hem belediye başkanı, bir profesör, tıp profesörü, nöroloji doktoru kim? E, Gökay. E, etti Kerim Gökay. Hmm. Onu alıyor, e, park ötele ve taksim gazinosuna getiriyor. Herkese hiç anlanıyor bu kadar önemli bir adam geldi bizim balonsa diye. O da çıkıyor o kadar birkaç tane parça çalıyor. Ve çok görkemli bir şekilde bu balo sola eriyor. Mesela 1950'nin ne kadar parlak, ne kadar aşağı, aşağı geçtiğini görmüş oluyoruz. O kadar ki. Hocam özenlik Vallahi Balo öyle. 2023 balosu çok görkemli olmalı bence yıla da özel olarak. Evet, evet. Ee, Gökkemli olması için kimi çağırmalı? Bilmiyorum hocam. Kim, hangi pop sağımsa Şahri en çok? Hocam Tarkan'ı mı çağırsak acaba? Veya, veya başka? Ee, bilemedim, bilemedim. Bence biz şu anda bir çağrı yapalım Türk Tabipleri Birliği'ne bir komiteyi şu andan kursun iki tane gönüllü üyesi var. Özellikle müzisyen seçiminde biz gönüllü olmak istiyoruz. Evet. Yani diğer ha. organizasyonlarda da gönüllü oluruz hocam. Aynen öyle. <gülüyor> Hatta o kadar güzelmiş ki bu şeyler, bu balolar. O kadar görkem ki kıskanılıyormuş. Kim kıskanılmış? Bakın mesela hukuk sitesi.com diye bir yer var. E bir tarihte şöyle yazmışlar. Birbirinden Orada haberleşiyorlar hukukçularımız. Her 14 Mart tıp balası olarak kutlanıyor. Tıpçılar doktorlar, profesörler ve toplanıp, talebeleri toplanıp bol yapıyorlar. Neden? Bizim de hukuk balığımız yok. Ya var da bizim, bizim haberimiz yok. Eğer yoksa bir iki gerçekleştirip her üniversite kendi içinde organize olursa fena mı olur demişler. Yani o kadar görkem mi ki diğer mesleklerde ya bizim de bir şeyimiz olsun keşke diye. Özenmişler. Ne dersiniz? Kesinlikle. Hocam peki babanızın hiç anlattığı, içinde olduğu tıp var mıydı? E, şimdi biz şey yakın oturulduk Taksim'de yakın otururduk. Ondan Onlar arabaya marabaya binmeden evden çıkardan şey giderlerdi. Bu e, gezi farkındaki e, tıp balosunun yapıldığı yere giderlerdi. Dönüşte de biz uyumuş olduk ama ertesi sabah kahvaltıda işte hangi hocanın <gülüyor> Soğutup oturduğunu, hangisinin <gülüyor> habire dans ettiğini, kime takıldıkları da, kime <gülüyor> şakalaştıklarını anlatır dururlardı. <gülüyor> Hocam peki bu hep İstanbul'da mı olurdu? Hiç Anadolu'da, e, babanız eminim Anadolu'da da çalışmıştır. Anadolu'da falan olmuyor muydu geçmiş yıllarda e, evet, evet, tıpkalıları? Çok güzel olurdu ama... El görkemlisi İstanbul'dur tabi tahmin ediyorum da. Evet. E, Anadolu'da da olurmuş. Nereden biliyoruz? Eldeki meskulüktan biliyoruz. Mesela bir tanesini okuyalım. Bu da 1974-75 e, Hizmet'ten bir hanım yazıyor. Diyor ki babam Hizmet Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmet yapıyordu. Doktor arkadaşı ya, o sene Muhteşem bir tıp bayramı kutlama kararı aldılar. Evde sohbet ederken aklıma piyan, piyango düzelme fikri geliyor. Babam bu konuya sıcak baktı. Arkadaşlarıyla paylaştı. Piangonun gelirlerinden hastanede yatan özürlü bir çocuğa verilmesi için çalışmaya başladık. Öncelikle doktor aileleri, eş, dost, arkadaş, herkese haber yolladık. Evinde kullanmadıkları, fazla yer tutan, gözden çıkardıkları, ama sağlam objeleri bize uğraştırdılar. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> İlk defa böyle bir ciddi sorumluluk üstlendim. Çok heyecanlandım. Babamı mahcup etmekten korkuyordum. Hastanedeki hemşire hanımlar da 14 Mart akşamı yardımcı olacaklar. Sepete aldık. Annem onlara süslü kılıf aydıkti. Hediye yer tobağındı, numara vardı. İzmirin en güzel salonlarından biri tutuldu. Babam salonu teşvik ettik. O menüye ben de diğer işlerle uğraştım. Bu arada annem kend bana ve kız kardeşime o kıyafeti dikme kararı aldı. Annemin meşhur kumaş standının başına geçtik. Ben seçimim yeşil üzerinde nar çiçekli ipekten yana kullandım. Sıra model seçmeye geldi. Bu da mecbalarında gömülüyor. Bu işi ediyorduk. <gülüyor> Şimdi o zaman hazır elbise yoktu. Eve terzi gelirdi. Siz hiç şahit oldunuz mu bilmiyorum. Hayır. Mesela benim e, mevsim başında annem gider e, şeyden e, kumaşçıdan kumaş alır. Başka şey yok. Elbise yok. Hazır elbise yok. Eve bir tane terz adım girer ve aslında 10 tane iğne ile prova <gülüyor> yaparken bütün ne kadar gittiği müşteri varsa hepsinin dedikodusunu yapardın. <gülüyor> Şimdi bunlar da aynı çağdan haber veriyorlar. Büyük gün geliyor, herkes çok şık, en güzel giyseri içinde salınıyor. Piyango dağıtımından yüzümün akıyla çıkıyorum. Ve güzel bir 14 Mart tıp balosu yaşıyoruz. Ahmet Özhan... At kadeyi elinden parçası. Üç defa biz alıyoruz. <gülüyor> Salondaki kadeylerin yarısından fasılın kırıldığını nasıl anladınız? Hemşire Hanımlar Ahmet Özcan'ı o zaman tanınmış bir şarkıcı. Kuyustan çıkarıp yakalayıp hep beraber resim çektiriyoruz. İmza resimlerini alıyoruz. Sohbet ederken hayran hayran seyrediyoruz. O geçen en önemli olayı biz gençler için buydu. E, hocam bana e, şey gibi e, biraz paralel evren gibi evet. e, şey e, bu ee, Yeşilçam e, filmleri olur ya geçmişte herkes masumdur, saftır, e, kötüler bile aslında e, iyidir. Evet. E, böyle metaverse diyorlar ya, metaverse gibi e, bugünlerin e, ama bunları da konuşmak bana güzel geliyor doğrusu. E, bunları hatırlamalıyız diye düşünüyorum. Ee, tabii ki 14 Mart'ta taleplerimizi dile getireceğiz ve bunlar çok fazla var talebimizde hele evet. bu yıl. Ee, bunları dile getirelim ama bu zarafet ve e, bu e, elegantlığı, bu çağdaş kültürü de hatırlamamız gerektiğine inanıyorum. Ee, evet. Örneğin e, bence e, bir kişinin baloya gitmesi çok önemli. Giyinmek, gitmek, evet. e, orada bulunmak, o kültür. Bunları ondan dolayı bence anmalıyız diye düşünüyorum. Bu kültürü de anmalıyız. Bundan dolayı da bugün biraz bunlara bakmaya çalışıyoruz. Geçmişteki 14 Mart'lar. Çünkü hep hocalarımız anlatır 14 Mart'ları. Bu çağdaş kültürü bizim geleneğimizde de olan çağdaş kültürden bahsetmemiz gerekiyor. Hocam 70'lere kadar geldik. Daha sonra ne oluyor? Şimdi 70'ten bir. Beri... ...şey aktaralım, bir görüntü. ya atlıyorum. Ee, Mustafa Kalemli, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı... ...Cumhuriyet'in aklı, mantığı ve müspet ilmi sayesinde... ...tıp alanında da gelişmeye kaydettik. Türk tıbbı günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerin seviyesinde... ...hizmet edecek noktaya vardı. Yıldırım Aktul'a ne diyor sağlık bakatı o zaman. 1992'den bu yana üzerinde titizlikle çalışılan reform yasa tasarısının hayatiyet bulması ile sorunlar tamamen ortadan kalkmış olacaktı. Hakikaten öyle miydi? Politik dedikleri ne bakarsan öyleydi. <gülüyor> Ama o sırada Türk Tabipleri Birliği üyelere 14 Mart Tıp Bayramanı, sağlıkta bugün yaşananlar dediğini Kutlanmasının o tarihte doğru olmadığını açıklamışlar. Ve Ankara Yüksel Caddesinde stand kurup halka bildiri dağıtmışlar. Normal başladı. Yönetim başka şey söylüyor. Ama meslek kuruluşumuzun yani tıp meslek kuruluşumuzun en üst kademesinde bulunanlar yok diyorlar. O kadar e, ya dünyada harika değil durum. Harika değil doğru Ama dinleyen yok. Şimdi demek ki böyle bir de değişim oldu. Uyan, bir uyanma var. Hocam 90'lar zaten böyle e, bu e, neoliberal hareketin daha e, evet. tedavi edici hekimliğe yönelmenin, e, evet. halk sağlığı ve koruyucu hekimliği biraz geride bırakmanın da başladığı ve çok konuşulduğu yıllar oldu e, hatırladığım kadarıyla. Mesela ünlü doktorlar hep 90'larda anlatılan tedavi edici branşlara ilişkin doktorlar. Halbuki biraz daha geride biz e, neleri görüyoruz? Sağlık ocaklarını kuran Nusret Feşe'in evet. e, kahramanlaşmasını görüyoruz. Yani koruyucu hekimlik e, veya e, Türkan Saylan. Türkan Saylan'ın e, çok önemli e, katkısı e, lefrayı tedavi ettiği gibi yani tedavi ettiği gibi taramalarıdır. Ee, özellikle hasta odak taramalarıdır. Bir hastayı bulur ondan sonra onun çevresini e, tarar. Yani bu da aslında bir koruyucu hekimlik çalışmasıdır bence. Tekrar. Yani burada bir paradigma Değişikliği oluyor 90'larda benim anladığım evet. kadarıyla biraz da e, emperyal bir güç olarak Amerika'nın da e, kendi sağlık sisteminin nasıl McDonald's e, yayılıyor dünyaya biraz sağlığında McDonald'slaşmasını görüyoruz 90'larda orada tabii hekimler de bu işin farkına varıyorlar bu yarıda bulunuyorlar. E, işler biraz değişiyor diyorlar anladığım kadarıyla. Aynen, Tabii aynen. E, biraz koruyucu hekimlik konusu, koruyucu hekimlik e, savunusu yapanlar e, konuşurlar, söylerler bunu ama pek işler olmadan, sonuçlanmadan, e, yumurta kapıya gelmeden de onların uyarılarının gerçekten önemli olduğu anlaşılmaz. Bu 90'larda da öyle olmuş anladığım. Yani hem yani bir uyanma olmuş. Ya biz yanlış yapıyoruz. Yani böyle dünyayı yakaladık falan gibi şeyler söylemeyin. Kimden söylüyor? Yönetim böyle söylüyor. Yakaladık diyor dünyanın en üst seviyesine çıktık. Ama hekim camiasını temsil eden en üst kurul yok diyor. Yok yok. Biraz kendimize gelmemiz lazım. Peki, geldik 2000 tarihlere. 14 Mart 2003. Bakın, sağlık çalışanları emekçiler için açığın yoksulluğun, eşitsizliğin artmasına ve dünya halklarının istemediği Irak Savaşı'nı hazırlıklarında tepki gösteriyorlar. İstanbul Ses, Aksaray ve Bakırköy Şubeleri 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle Aksaray Şubesi'nde basın açıklaması yapıyor. Açıklamasını okuyan Aksaray Şube Sekreteri Mehmet Alaçan, 1980 yılından bu yana sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin paralı hale getirildiğini belirterek, döner sermaye, vakıf, dernek ve taşeron araçları ile özelleşmenin önünü açıldığını ve devletin sağlık alanında giderek çekildiğini kaydetti. <gülüyor> ok Meydanı SSK Eğitim Hastanesi'nde görevli İstanbul Tayyip Odası ve ses de aynı dilekleri, aynı eleştirileri dile getirdiler. Barış da istediler. Açıklama yapan İstanbul Tayyip Odası temsilcisi Meysa Kutay, tıp, vakı tıp haftasında biz SSK çalışanlara hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek istediğimizi ve bunu engelleyen nedenlere karşı mücadele etme istediğimizi bir kere daha vurguluyoruz diyorlar. Demek ki ne oldu? E Hekimler yine seslerini yükseltiyorlar, isteklerini belirtiyorlar ama daha kulaklara varmıyor bu istek. Yerini bulmuyor. Hocam e, evet. şimdi bir de sosyal medyaya bakıyoruz, mesajlara bakıyoruz. E, Manisa Tabip Odası'ndan arkadaşımız e, Kamil'e bir mesaj göndermiş okuyalım. E, o da e, bir patolog ve e, piyeslerine bakarken bizi dinliyor şu anda. E, böyle hocalarımız olduğu için gurur duyuyoruz. Selam sevgi ki. Amile size e, hocam. E, şimdi şarkıya geçeceğiz ama çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Özellikle bu döner sermaye performans o yıllarda e, gündem olmaya başlıyor. Ben de biraz felsefecilere baktım hocam. E, evet. Bu tükenmişlik sendromu da çok konuştuğumuz bir şey doktorlarda son dönemde. E, bir Koreli düşün var e, Bjorn Chulhan, e, o şöyle bir şey diyor. Yani tabii makro bakıyor. O sadece doktorlar için değil ama eskiden diyor e, Fukunun e, disiplin toplumunda yaşarken diyor. E, şimdi e, bir performans toplumuna dönüştük diyor. Yani aslında performans e, belirli zamandan sonra e, insanın kendi kendini de yapmalıyım, yapmalıyım, yapmalıyım deyip tükettiği bir şeye dönüşüyor. Yani belli süre sonra siz e, bir performans kriterini getirmeseniz bile e, o insan e, bir performans kriteri kendi kendine getiriyor. Ve tabii hekimler de çok sorumluluk duyguları gelişmiş o insanlar olduğu için bu duygularla tükenmişlik sendromuna da girebilirler diye düşünüyorum. Ama bir şarkı arası verelim. Diliyoruz. Nice. I don't need no doctor dedi Feryal. Evet. <gülüyor> Peki diyoruz. Peki Feryal. <gülüyor> e, uygun. Evet. E, Hocam şu tükenmişlik sendromundan da biraz bahsedip 14 Mart'lara devam edelim mi? 14 Mart'ın evet. tarihçesini konuşmaya. Evet. Hekimlerde bunu gör... sağlık çalışanlarının tümünü de görüyoruz ama hekimlerde çok ciddi şekilde tükenmişlik sendromu görüyoruz. Sevgili doktor Ali Özyurt'un çalışması da 14 Mart'ta analım. Tükenmişlik sendromu üzerineydi. Evet. Sizce e, bu tükenmişlik sendromunun e, hekimlerde azalması için e, neler olması gerekiyor? Mesela şu anda kar var. Evet. E, çoğu kişi e, evinde oturuyor. Ama e, hekimler e, bu idari izne tabi değiller. Sağlık çalışanları bu idari izne tabi değiller. E, bir şekilde arabaları olsun olmasın çıkarabilsinler çıkaramasalar bir şekilde ...o hastanelere ulaşmaları lazım. Gerçekten çok zor bir meslek. Yani bu iş yapış şekliyle de çok zor bir meslek. Ee, siz neler söylemek istersiniz? Şöyle diyeyim, zaten. <gülüyor> bu söylediğiniz e, belli oluyor. Bakın bu 14 Mart'tarı 1950'den başlayarak... ...günümüze geldiğimiz vakit... <gülüyor> yer, ...o görkemli balolar yerlerini yavaş yavaş... E, yönetim kurulularının yani tabip odalarının, temsilcilerinin gidip Taksim'de ve diğer kentlerde ona benzeyen anıtlara Atatürk anıtlarına Cumhuriyet anıtlarına çeyrek bırakması ve belli isteklerini ifade etmeye çalışmaları ve hatta yer yerde engellenmesi tablolarını öne çıkarıyor. Evet. Demek ki bir dert var. Demek ki bir şey anlatmak istiyor bu hekimler ve bu hekimleri temsil edenler. Demek ki bunu dinlemek istemeyenler var. Bunu dile getirilmesine yasayanlar var. E, yani bu genel tablo bize bir şey anlatıyor. Bir, bir huzursuzluk, mutsuzluk. Kişi basada indiğimiz vakit bu kişi de ya genellikle keyifsizlik, e, bir nevi depresyon gibi durumları yol açıyor. Ama bu <gülüyor> Yakından biliyoruz ki sizde bende. On kişiden iki tanesi bunu aşıyor. çeşitli nedenlere, psikolojik nedenlere aşıyor ve halinden şikayet etmenin ötesinde ve yanında tepki göstermenin devam etmesi lazım geldiğine şey yapıyor, diyor Yani e, tükenmişlik sentro bu bir yerde çok. Tüketirseniz insanı neye dönüyor biliyor musunuz? Tepki göstermeye dönüyor. Aynen Ukrayna'da bombalanan e, halk gibi. Evet. E, çok ezersen, çok dinlemezsen, kulak asmazsan, ilk önce tükenmişlik ama zamanla bu tükenmişlik, tükenenler arasında, hepsi olmasa bile küçümsenmeyecek bir kısmı giderek Tepki göstermeye başlıyorlar. Tepki gösteren insan tipine dönüyorlar. Yani sen bastırdığın vakit amacına ulaşmıyorsun. O insanlardan bir kısmına giderek daha etkin tepki gösteren insanlar haline döndürüyorsun. E bu da insanın eninde sonunda demokrasiyi götüren fena bir olmayan bir şeydir. Yani ne? istemediğin demokrasiye katkıda bulmuş oluyorsun. <gülüyor> Doğru hocam, bu bu yönden haklısınız. Ee, biz. Ee... TTB Doktor Öz, Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu evet. olarak 8 Mart etkinliğimizi Seray Şahiner'le birlikte sohbet şeklinde yaptık. Evet. Ee, sanıyorum sanat da edebiyat. Veyahut da hekimleri bu tükenmişlik sendromundan uzaklaştırabilecek bir e, nefes alma yolu olarak görülebilir. E, o konuşmada şunu yaptık. E, bazen umudunuz azalıyor, umudunuz da bitiyor. E, Seray çok güzel bir şey söyledi orada. Umudumuz bitse ne olur dedi. İnadığımız yeter dedi. Aferin. Gerçekten böyle. Evet. E, umudu bitebilir insanın. E, umudunu gerçekten köreltecek. E, çok şeyle karşılaşabilir. E, ama... Bence de önemli olan inat. İnadımızı devam ettireceğiz. Evet. Geleneğimize bağlı inat. Devam. Zaten hekimler çok inatçıdır. Öyle olmasa 16 saatlik ameliyatları maalesef sonuçlandıramazlar. Ondan dolayı umudumuzu kaybettiğimizde de inadımız devam etmeli. Ondan dolayı hekim arkadaşlarımızın hepsine... Evet. E inatlarının ve varsa umutlarının da devamını diliyoruz. Çünkü biz her şeye, e, her şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Biz e, bu programda da öyle karanlık bir tablo çizmek istemedik. Ba balolardan bahsettik. E, yavaş yavaş değişen 14 Mart etkinlik profilinden bahsettik. Ve biraz da e, hekimlere e, umut vermek istedik sağlık çalışanlarına. Değil mi hocam? Bu, bu önemli diye düşünüyorum. Evet. E şeye bakarsanız, yani birçok gösterge var. E, e, sosyal medyaya bakarsanız, bunun ip uçalarını çok güzel duyuyorsunuz. Yani hemen bakmak yeter. Eskiden farklı olarak gayet büyük çapta tepi gösteren, eleştiren, hatta bu eleştirisini çok kafiyeli, çok güzel resimlerle destekleyerek yapan hekim sayısı bakıyorsun çoğalmış. E bu da yani bizim istikbale, umutla bakmamız için çok yeterli bir sebep. Çok güzel bir sebep. Kesinlik, e, tabii ki kesinlikle hocam. E, Peki e, şöyle bir e, son soru sormak istiyorum size. E, biz hep geleceği konuşarak bitiririz yapıp programı. Evet. E, 2023 14 Mart'ı nasıl hayal ediyorsunuz hocam? 2023 14 Mart'ını Tabii bir de COVID vardı. Ondan dolayı da biz hiçbir araya falan gelemiyoruz hekimler. Çünkü hekimler karşı risk grubu durumunda. Bu da bizim sosyalleşmemize biraz engel oldu. Dilerim COVID-19'da biraz hayatımızdan çıkar 2023'te. Çünkü şu anda bence tam hız gidiyor. Bitti deyince bitmiyor salgınlar. 2023-14 Mart'ını nasıl hayal ediyorsunuz? Şimdi e, bir yerde Türkiye'de bir şeyler değişecek o tarihli yerde. Üç aşağı beş yukarı. Ya demokrasiye kavuşmuş olacağımızı düşünüyorum. ya da çok yaklaşmış olduğumuzu kuvvetli hissedeceğimizi düşünüyorum. Herkisi de bütün, bütün vatandaşlarımız gibi hekimlerimizi de çok mutlu kılacak. Binaen 2023'te Tıp Bayramı'nı ve onun ardından gelecek bayramları daha görkemli, Meydanlarda halay çekerek, Taksim'e yüz binlerce insan, hekim ve insan giderek ve hiçbir engel olmadan Atatürk anlatına çelen koyarak, istediğimizi yüksek sesle anlatarak ve bizden sonra geleceklere de biz zarar geçirdik biliyor musunuz diye eski günleri anlatmaya başlayarak çok mutlu bir şekilde kutlayacağımıza aşağı yukarı eminim. Evet umudumuzu ve inadımızı deri tutalım. İyi bir sağlık sistemi, hekimlik mesleğine iş yapışın onuruna yakışır şekilde ücretle ve özlük haklarıyla devamını diliyoruz. Tüm sağlık çalışanları için ve tabii tüm emekçiler, tüm çalışanlar için biz bunu diliyoruz. Ve mutlu e, yaptığı işten tatmin olmuş e, sağlık çalışanları olarak da 14 Mart'larımızı kutlamak istiyoruz. Dilerim görkemli bir 14 Mart'ımız bu, bu yıl e, biraz zor görünüyor e, yine Covid-19'da devam ediyor. Ama 2023'te olmazsa 2024'te e, eğer görkemli bir 14 Mart'ımız olursa belki o eski e, Türkiye'nin e, Yeşilçam günlerinin gibi günlerinde de bir baloda yapılabilir hocam. Öyle. Ben o zaman eve terzi çağıracağım. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Annemin zamandaki terzi nereden kalmış bulursam tavsiye edeceğim. E, tamam. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. E, katıldığınız için çok teşekkürler. Bu yine arşivlik bir program gerçekleştirdik. E, bu program için çok teşekkür ederiz Selçuk hocam. Ben de size teşekkür ederim. Ee, yavaş yavaş e, önce sağlığı bitiriyoruz. 14 Mart özel yayınımızdı bu. E, hiçbir yerde duyamay duyamayacağınız 14 Mart anıları dinlediniz. E, çok teşekkür ederiz ve son şarkıyı e, yine e, Feryer'in e, seçimiyle e, sizlere aktaracağız e, ve e, bu da sürpriz şarkımız olsun. Güzel hafta sonları.